<gülüyor> Yahudi Sorunu. Karl Marx. Birinci Kaset. Birinci Yüz. Sol Yayınları. Ankara. 1997. Çeviren Niyazi Berkes. 6. Kayıt Stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Yahudi Sorunu. 1. Bruno Bauer, Yahudi sorunu, Braunschweig, 1843 Alman Yahudileri özgürleşme istiyorlar. Ne tür bir özgürleşme? Yurttaşsal, politik özgürleşme. Bruno Bauer onları yanıtlıyor. Almanya'da kimse politik bakımdan özgürleşmiş değil. Biz kendimiz özgür değiliz. Sizi nasıl özgürleştirebiliriz? Yahudiler olarak kendiniz için özel bir özgürleşme peşindeyseniz siz Yahudiler egoistiniz demektir. Almanlar olarak, Almanya'nın politik özgürleşmesi için, insanlar olarak, insanın özgürleşmesi için uğraşmanız gerekir. Ve özel bir tür baskılanma ve aşağılanma altında oluşunuzu, kuralın bir istisnası olarak değil, terzini kuralın pekiştirilmesi olarak almak zorundasınız. Yoksa Yahudiler Hristiyan uyruklarla eşit tutulmak mı istiyorlar? Bu durumda Hristiyan devletin haklılığını kabul ediyorlar ve genel baskı rejimini de tanıyorlar. Genel boyunduruğu onaylıyorlarsa özel boyunduruğu niye onaylamasınlar? Yahudi Alman'ın özgür oluşuyla ilgilenmiyorsa, Alman Yahudi'nin özgür oluşuyla niye ilgilensin? Hristiyan devlet yalnızca ayrıcalıkları tanır. Bu devlette Yahudi, Yahudi olma ayrıcalığına sahiptir. Yahudi olarak Hristiyanların sahip olmadığı haklara sahiptir. O zaman niye kendisinin sahip olmadığı ama Hristiyanların yararlandığı hakları istiyor? Yahudi Hristiyan devletten özgürleşmek istemekle Hristiyan devletin kendi dinsel önyargısını bir yana bırakmasını istiyor. Peki Yahudi kendi dinsel önyargısından vazgeçiyor mu? O zaman bir başkasının kendi dininden vazgeçmesini istemeye hakkı var mıdır? Hristiyan devlet özü gereği Yahudileri özgürleştiremez. Ama diye ekliyor Bavver, Yahudi özü gereği özgürleşemez. Devlet Hristiyan Yahudi de Yahudi olarak kaldıkça birinin özgürleşmeyi bahşetmeye güç yetiremezdiği gibi diğeri de elde etmeye güç yetiremezdir. Hristiyan devlet Yahudiye yalnızca Hristiyan devlet tutumuyla davranabilir. Yani ayrıcalıklar bahşederek, Yahudinin öteki uyruklardan ayrılışına izin vererek ama ona toplumun tüm öteki ayrık kesimlerinin baskısını hissettirerek ve bunu Yahudi egemen dinle dinsel karşıtlık içinde olduğu ölçüde çok hissettirerek. Buna karşılık Yahudi de devlete karşı ancak Yahudi tutumuyla yani onu kendisine yabancı bir şeymiş gibi görerek davranabilir. İmgesel milliyetini gerçek milliyetin karşısına koyarak, yanılsamalı hukukunu gerçek hukukun karşısına koyarak, kendisini insanlıktan ayırmakta haklılanmış sayarak, ilkesel olarak tarihsel harekette yara almayarak, genel olarak insanlığın geleceğiyle hiçbir ortaklığı olmayan bir gelecek umarak, kendini Yahudi halkının bir üyesi, halkını da seçilmiş halk sayarak. Şövalde siz Yahudiler neye dayanarak özgürlük istiyorsunuz? Dininize dayanarak mı? Ama o devlet dininin can düşmanı. Yurttaş olarak mı? Almanya'da yurttaş yok. İnsan olarak mı? Ama siz başvurduklarınızdan daha çok insan değilsiniz ki. Bağver, Yahudi özgürlüğü sorununun önceki formülasyonlarının ve çözümlerinin eleştirel bir analizini verdikten sonra sorunu yeni bir biçimde koyuyor. Özgürleşmesi gereken Yahudinin ve özgürleştirmesi gereken Hristiyan devletin doğası nedir diye soruyor. Bunu Yahudi dininin bir eleştirisiyle yanıtlıyor. Yahudilik ve Hristiyanlık arasındaki dinsel karşıtlıkları çözümlüyor. Hristiyan devletin özünü açıklıyor. Tüm bunları ücretli keskin, zeki ve derinlikli bir biçimde, özel olduğu kadar da güçlü ve enerjik bir yazım tarzıyla yapıyor. Peki nasıl çözüyor Yahudi sorununu Bawar? Vardığı sonuç nedir? Bir sorunun formülasyonu onun çözümüdür. Yahudi sorunun değiştirisi Yahudi sorununa yanıttır. Öyleyse özet şöyledir. Başkalarını özgürleştirebilmek için önce kendimizi özgürleştirmeliyiz. Yahudi ile Hristiyan arasındaki karşıtlığın en sert biçimi dinsel karşıtlıktır. Bir karşıtlık nasıl çözülür? Onu olanaksızlaştırarak. Dinsel karşıtlık nasıl olanaksızlaştırılır? Dini kaldırarak. Yahudi ve Hristiyan birbirlerinin dinlerini, insan tininin gelişiminin farklı aşamaları, tarih tarafından çıkarılıp atılan farklı yılan derileri, insanları da bunları değiştiren yılanlar olarak görür görmez, artık dinsel değil tersini eleştiren bilimsel ve insani ilişkiler içine girerler. Bilim o zaman onların birliğini kurar. Bilimsel karşıtlıklarda zaten bilimin kendisi tarafından çözülürler. Alman Yahudisi, özellikle genelde politik özgürleşme yokluğu ve devletin açıkça telaffuz edilen Hristiyancılığıyla karşı karşıyadır. Ama Bauman'ın kavramasında Yahudi sorununun Almanya'ya özgü ilişkilerden bağımsız genel bir önemi var. Sorun dinin devlet ilişkisi, dinsel bağ ve politik özgürleşme arasındaki çelişki sorunudur. Politik özgürleşme isteyen Yahudiler için olduğu kadar, özgürleştirmesi ve kendi de özgürleşmesi gereken devlet içinde dinden özgürleşme koşul olarak koyuluyor. Pekala deniyor ve bunu Yahudinin kendisi diyor, Yahudi de Yahudi olarak, Yahudi olduğu için ve böyle kusursuz, evrensel olarak insani bir ahlak ilkesine sahip olduğu için özgürleştirilmek durumunda değildir. Tersine Yahudi Yahudi olmasına ve Yahudi olarak kalmak durumunda olmasına karşın yurttaşın arkasına geçecek bir yurttaş olacaktır. Yani yurttaş olmasına ve evrensel olarak insani ilişkiler içinde yaşamasına karşın Yahudi Yahudidir ve öyle kalır. Onun Yahudi ve sınırlanmış doğası sonunda insani ve politik yükümlülükleri karşısında hep zaferi ulaşır. Önyargı genel ilkelerin kendisinin üstün gelmesine karşın sürer. Ama sürerse o zaman bu kez o diğer her şeyi üstün gelir. Yahudi devlet yaşamı içinde ancak yanıtmacı olarak ancak görünüşte Yahudi kalabilirdi. Öyleyse Yahudi olarak kalmak isteseydi çıplak görünüm özsel olan haline gelecekti ve zafer elde edecekti. Bu demektir ki Yahudinin devlet içindeki yaşamı yalnızca bir görünüm ya da yalnızca özsel olanın ve kuralın karşısında geçici bir istisna olacaktı. Öte yandan Valverin devletin görevini nasıl sunduğunu görelim. Fransa diyor bugünlerde 26 Aralık 1840'daki meclis oturumları, Yahudi sorunu bakımından diğer bütün politik sorunlarda da hep yaptığı gibi özgür ancak özgürlüğünü vasayla kaybetmiş, böylece bunun bir görünüş olduğu açık edilmiş ve öte yandan özgür yasaları eylemiyle çelişen bir yaşamın manzarasını sundu bize. Bruno Bauer, Yahudi Sorunu, Branch Wake, 1843 Evrensel özgürlük Fransa'da henüz yasa değildir. Yahudi sorunu da çözülmeden duruyor çünkü. Yasal özgürlük, tüm yurttaşların eşitliği, dinsel ayrıcalıkların hala ekemen olduğu ve parçaları ayırdığı yaşamda sınırlanmıştır. Ve yaşamdaki bu özgürlüksüzlük dönüp yasayı etkilemekte ve kendiliğinden özgür olan yurttaşların baskılayan ve baskılanan halinde bölünmesinin onaylanmasını dayatmaktadır. S-65 Yahudi sorunu Fransa için ne zaman çözülmüş olur öyleyse? Yahudi örneğin devlete ve yurttaşlarına karşı görevlerini yerine getirmek bakımından kendi yasasıyla engellenmeyi izin vermediğinde, yani örneğin Sept günü, dipnot, Yahudilerin dinlenme ve dua günü, cumartesi, meclise gidip resmi oturumlara katıldığında Yahudi olmaya son vermiş olurdu. Her tür dinsel ayrıcalık ve dolayısıyla ayrıcalıklı bir kilisenin tekeli de tümden kaldırılmak gerekir, birkaç ya da birçok kişi ya da hatta büyük çoğunluk hala dinsel yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini düşünüyorsa, bu yerine getirme saat özel bir iş olarak kendilerine bırakılmalıdır. S-65 Ortada artık ayrıcalıklı bir din olmadığında, din de artık yok demektir. Dinden onun kendini özgü gücünü aldınız mı, o artık var olmayacaktır. S-66 o zaman nasıl Bay Martin du Nord, yasada pazar gününden söz edilmemesi önerisinde Hristiyanlığın varlığının son bulduğunu kabul edilmiş gibi bir güdü görüyorsa, bu aynı hakla ki bu hak gayet yerindedir, sebz günü yasasına Yahudiler bakımından artık hiçbir bağlayıcılığı olmadığı ifadesi Yahudiliğin kaldırılışının ilanı olur. S. 71 Vauver böylece, bir yandan Yahudinin Yahudiliği ve genel olarak da insanın dini yurttaşsal özgürleşme için bırakmasını istemektedir. Öte yandan o tutarlı biçimde, dinin politik kaldırılışını dinin tümden kaldırılışı saymaktadır. Dini öngerektiren devlet, henüz gerçek doğru devlet değildir. Kuşkusuz, dinsel nosyon devlete güvenceler sağlıyor. Ama hangi devlete, devletin hangi türüne? S-97 Bu noktada Yahudi sorununun tek yanlı ortaya konuş açığa çıkıyor. Sorunu kimin özgürleştireceği ve kimin özgürleşeceği şeklinde koymak, inceleme için kesinlikle yeterli değildi. Eleştiri için sorunun üçüncü bir konuluşu gerekliydi. Eleştiri söz konusu olan ne tür bir özgürleşmedir diye sormalıydı. İstenen özgürleşmenin özünde hangi koşullar gizidir? Yalnızca politik özgürleşme eleştirisinin kendisi, Yahudi sorununun kesinlikle eleştirisiydi ve onun dönemin genel sorunu içinde gerçek çözülüşüydü. Valar sorunu bu düzeye çıkaramadığı için çelişkilere düşüyor. Politik özgürleşmenin özüne dayanmayan koşullar ileri sürüyor. Problemin içermediği sorular ortaya atıyor. Sorusunu yanıtsız bırakan problemler çözüyor. Baller, Yahudi özgürleşmesi karşıtlarından onların hatası yalnızca Hristiyan devleti tek doğru devlet olarak almaları ve ona Yahudiliğe yönelttikleri eleştirinin aynısını yöneltmemeleridir. S. 3 diye söz ettiğinde kendisi bir hata yapıyor. Onun hatası devlet olarak devlete değil, yalnızca Hristiyan devlete eleştiri yöneltmesinde politik özgürleşme ile insani özgürleşme ilişkisini araştırmayıp sonra da politik özgürlüğün genel insani olan eleştirmesiz bir karıştırılmasıyla açıklanabilecek koşullar öne sürülmesinde görülüyor. Bağ ver, Yahudilere kendi açınızdan politik özgürleşme istemeye hakkınız var mı diye sorarsa, biz de tersinden şunu sorarız. Politik özgürleşme kendi açısından, Yahudiden Yahudiliğin ve insandan dinin kaldırılmasını isteme hakkına sahip mi? Yahudi sorunu, Yahudilerin yaşadığı her devlete bağlı olarak farklı bir biçim alır. Politik devletin devlet olarak devletin var olmadığı Almanya'da Yahudi sorunu tamamen teolojik bir sorundur. Yahudi, Hristiyanlığı kendi temeli sayan bir devletle dinsel bir karşılık içinde bulunuyor. Bu devlet resmen mesleki olarak açıkça teologdur. Eleştiri burada teoloji eleştirisidir. Hristiyan ve Yahudi teolojisinin eleştirisi olarak iki taraflı bir eleştiridir. Öyleyse bu durumda ne kadar eleştirel olursak olalım hala teoloji zemininde kalıyoruzdur. Anayasal bir devlet olan Fransa'daysa Yahudi sorunu anayasacılık sorunudur. Politik özgürleşmenin tamamlanmamışlığı sorunudur. Anlamsız ve kendisiyle çelişik bir biçimde olsa da, burada da bir devlet dini görünümü, çoğunun dini biçiminde korunduğundan Yahudinin devlete karşı durumu dinsel teolojik bir karşıtlık görünümünü koruyor. Yahudi sorunu ilk kez Kuzey Amerika'nın özgür devletlerinde, en azından bunların bir kısmında teolojik önemini getirdi ve gerçekten dünyasal bir soruna dönüştü. Politik devlet nerede eksiksiz gelişmiş biçimiyle varsa, yalnız orada Yahudinin genel olarak dinsel insanın politik devletle ve dolayısıyla dinin devletle olan ilişkisi kendine özgürlüğü ve saflığı içinde ortaya çıkabilir. Bu ilişkinin eleştirisi, devlet dinle teolojik tarzda davranmaya son verdiği, devlet olarak yani politik davrandığı zaman teolojik eleştiri olmaktan çıkar. Eleştiri böylece politik devletin eleştirisi haline gelir. Sorunun teolojik olarak son bulduğu bu noktada, Bahuver'in eleştirisi eleştirel olmaktan çıkıyor. Birleşik Devletler'de ne devlet dini ne de çoğunluğun dini olarak ilan edilmiş bir din ya da bir kültürün diğerleri üzerinde üstünlüğü vardır. Devlet tüm kültürlere yabancıdır. Maria ya da Birleşik Devletler'de kölelik. G. de Beaumont, Kitap 2, Paris 1835, S. 214 Gerçekten birkaç Kuzey Amerika Devleti'nde anayasa herhangi bir dinsel inanç ya da belirli bir kültün uygulanmasını politik ayrıcalıklar için koşul koymaz. A.G.Y. 225 Gene de, Birleşik Devletler'de dinsiz bir insanın dürüst bir insan olabileceğine inanılmaz. A.G.Y.S. 224 Buna karşın Vermont, Takyavel ve İngiliz hematının bir ağızdan kesinlediği gibi, Kuzey Amerika her şeyden önce dindarlık ülkesidir. Kuzey Amerika devletleri bizim için yalnızca örnek olmaları bakımından önemli. Sorun şu, tamamlanmış bir politik özgürleşmenin din ilişkisi nedir? Tamamlanmış bir politik özgürleşmenin olduğu ülkede, dinin yalnızca varlığını değil, aynı zamanda onun yaşam dolu canlı varlığını buluruz ki bu, dinin varlığının devletin tamamlanmasıyla çelişmediğinin kanıtıdır. Ama bu durumda, dinin varlığı bir eksikliğin varlığı olduğundan, bu eksikliğin kaynağı yalnızca bizzat devletin özünde aranabilir. Din artık bizim için neden değil, tersine yalnızca dünyasal sınırlılığın fenomeni olarak söz konusudur. Bu yüzden biz, özgür yurttaşların dinsel sıkıntılarını onların dünyasal sıkıntılarıyla açıklıyoruz. Dünyasal kısıtlamalardan kurtulabilmeleri için, dinsel sınırlılıklarının üstesinden gelmek zorunda olduklarını öne sürmüyoruz. Söylediğimiz, onların dünyasal kısıtlamalarından kurtuldukça, dinsel sınırlılıklarının üstesinden gelecekleridir. Biz dünyasal sorunları teolojik sorunlara dönüştürmüyoruz. Teolojik sorunları dünyasal sorunlara dönüştürüyoruz. Tarih yeterince uzun zamandır Boşinan içinde çözüştürüldü. Şimdi biz Boşinan'ı tarih içinde çözüştüreceğiz. Politik özgürleşmenin din ilişkisi sorunu bizim için politik özgürleşmenin insani özgürleşme ilişkisi sorunu durumuna gelir. Biz politik devletin dinsel zayıflığını, politik devleti dinsel zayıflıklarından ayrı olarak dünyasal yapısı için deleştirerek eleştiriyoruz. Devletin belirli bir dinle, örneğin Yahudilikle çelişkisine biz, onu devletin belirli dünyasal üyelerle çelişkisi yaparak, devletin bir bütün olarak dinle çelişkisini, devletin genel olarak kendi ön varsayımlarıyla çelişkisine dönüştürerek insani bir biçim veriyoruz. Yahudinin, Hristiyan'ın ve genel olarak dinsel insanın politik özgürleşmesi, devletin Yahudilikten, Hristiyanlıktan ve genel olarak dinden özgürleşmesidir. Devlet, dinden devlet olarak kendi biçiminde, kendi özüne uygun tarzda, devlet dininden özgürleşerek özgürleşebilir. Bu devletin devlet olarak hiçbir dini tanımaması ama her şeyden önce kendini devlet olarak tanıması demektir. Dinden politik özgürleşme sonlandırılmış, çelişkisiz bir dinsel özgürleşme değildir. Çünkü politik özgürleşme, insani özgürleşmenin sonlandırılmış çelişkisiz bir biçimi değildir. Politik özgürleşmenin sınırı, insan bir kısıtlamadan gerçekten kurtulmamışken, devletin o kısıtlamadan kurtulabilmesi, insan özgür bir insan olamamışken, devletin özgür devlet olabilmesi noktasında beliriyor. Baalverin kendisi de politik özgürleşme ilişkin aşağıdaki koşullanmayı yaparak bunu örtük olarak onaylıyor.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 Ama devletin özellikle de özgür devletin dinine karşı tutumu, devleti oluşturan insanların dine karşı tutumundan başka bir şey değildir. Bundan insanın bir kısıtlamadan soyut, sınırlı ve kısmi biçimde kurtulurken, kendisiyle çelişkiye düşerek bu kısıtlamadan devletin aracılığıyla politik olarak kurtulması sonucu çıkar. Bir başka sonuçta insanın kendisini politik olarak kurtararak dolaylı yoldan zorunlu da olsa bir aracı sayesinde kurtardığıdır neden çıkan son sonuçta insan kendini devlet aracılığıyla tanrı tanıma ilan etse bile yani devlete tanrı tanıma ilan etse bile kendini dolaylı yoldan bir aracı yoluyla tanımladığı için onun yine hala dinsel saplanmışlık içinde kalacağıdır. Tam da burada din insanın kendisini dolaylı yoldan bir aracı yoluyla tanımlayışıdır. Devlet insan insanın özgürlüğü arasında aracıdır. Nasıl İsa, insanın kendisine olanca tanrısaldığını, dinsel saplanmışlığının tümünü yüklediği bir aracıysa, devlet, insanı kendi tanrısallık dışılığının tümünü, tüm insani saplanmışlığını aktardığı bir aracıdır. İnsanın dini politik aşışı, genel politik aşışın tüm eksiklik ve üstünlüklerinden payına düşeni alır. Devlet, devlet olarak, örneğin özel mülkiyet hükümsüz kılar. İnsan pek çok kuzey Amerika devletindeki gibi, seçme ve seçilme için mülkiyet kaydını kaldırı kaldırmaz, politik tarihte özel mülkiyeti kaldırılmış sayar. Hamilton bu olguyu politik bakımdan tümüyle doğru olarak şöyle yorumluyor. Büyük kitleler mülk sahipleri ve para servetine karşı zafer kazanmışlardır. Mülk sahibi olmayanlar, mülk sahiplerinin yasa koyucu haline gelmişse, özel mülkiyet teorik olarak kaldırılmış olmaz mı? Mülkiyet kaydı, özel mülkiyetin onaylanışının son politik biçimidir. Buna karşın, özel mülkiyetin politik olarak hükümsüz kalınışı, özel mülkiyeti yalnızca kaldırmamakla kalmaz, aynı zamanda onu ön varsayar. Devlet soyu, zümreyi, eğitimi, mesleği, politik olmayan farklılıklar sayıyor, halkın her birleşenini bu farklılıklarla ilgili herhangi bir ayrım gözetmeksizin, halk egemenliğinin eş güçlü pay sahipleri olarak ilan ediyorsa, gerçek halk yaşamının tüm öğelerine devletin bakış açısından davranıyorsa, soy, zümre, eğitim ve meslek farklılıklarını kendi tarzıyla bildirir. Gel gelelim devlet, özel mülkiyet eğitim ve mesleğe kendi tarzlarında yani özel mülkiyet eğitim ve meslek olarak davranma izni verir ve özel dualarıyla geçerli kılar. Bu fiili farklılıkların kaldırılmasının çok uzak oluşu bir yana, devlet tersine yalnızca onların koşullamaları altında vardır. Kendini politik devlet gibi görür ve genelliğini yalnızca onların bu yönleriyle karşıtlık temelinde geçerli kılar. Hegel'in politik devletin dine karşı tutumunu belirlerken söyledikleri bu yüzden son derece doğrudur. Devletin, tinin kendini bilen ahlaksal gerçekli olarak varoluşu, onun otorite ve inancın biçiminden farklılaşmasını gerekli kılar. Ama bu farklılaşma yalnızca ruhani yönün kendi içinde ayrımı uğramasıyla ortaya çıkar. Ancak böylelikle devlet ayrı ayrı kiliseler karşısında düşüncenin evrenselliğini, kendi biçiminin ilkesini kazanır ve onları varoluşa götürür. Hegel'in Hukuk Felsefesi 1. Baskı S-346 Kuşkusuz devlet evrensellik olarak yalnızca böyle ayrı üyelerin üzerinde kendini oluşturabilir. Tam bir politik devlet özü gereği insanın maddi yaşamına karşıt olarak insanın cinsil yaşamıdır. Bu egoist yaşamın tüm ön koşulları devlet alanının dışında sivil toplum içinde varlığını sürdürür ama sivil toplumun özellikleri olarak. Politik devletin asıl oluşumuna eriştiği yerde insan yalnızca düşüncede, bilinçte değil, gerçeklikte de yaşamda da, göksel ve yersel olan ikili bir yaşam sürer. İçinde kendini komünal varlık olarak hissettiği politik topluluktaki yaşam ve içinde özel insan olarak davrandığı sivil toplumdaki yaşam, diğer insanları bir araç olarak gördüğü, kendisini bir araç durumuna düşürdüğü ve yabancı güçlerin oyuncağı olduğu yaşam. Politik devlet sivil toplum karşısında göğün yer karşısında olduğu kadar cinseldir. Onunla aynı karşılık içindedir ve tıpkı dinin din dışı dünyanın dağılığını üstün gelişi gibi o da sivil toplumu aynı biçim üstün gelir. Onu yeniden tanır, yeniden kurar ve kendisine onun tarafından egemen olunmasına izin verir. İnsan en dolayımsız gerçekliğinde sivil toplumda dünyasal bir varlıktır. Kendini gerçek bir birey saydığı ve başkalarınca da öyle sayıldığı burada o düzmece bir fenomendir. Buna karşılık insanın cinsil varlık sayıldığı devlette o, yanılsamalı bir hükümdarlığın hayali bir üyesidir. Kendi gerçek bireysel yaşamından yoksun bırakılmış ve gerçeksizdir genellikle yüklenmiştir. Özel bir dine bağlı insanın kendi yurttaşlığı ile ve topluluğun üyeleri olarak öteki insanlarla çatışkısı, politik devlet ve sivil toplum arasındaki dünyasal çatlığa indirgenir. Burjuva, dipnot, burada Burjuva, sivil toplum üyesi anlamında, Olarak insan için devlet içindeki yaşam, görüntüden ya da özel ve kuralı ilişkin anlık bir istisnadan başka bir şey değildir. Kuşkusuz burjuva, Yahudi gibi politik yaşam alanında yalnızca yanıtmacalı olarak kalır. Tıpkı Titoye'nin, dipnot, yurttaş, Fransızca, yalnızca yanıtmacalı olarak bir Yahudi ya da bir burjuva kalması gibi. Ancak bu yanıtmaca kişisel değildir, bu politik devletin kendi yanıtmacasıdır. Dinsel insanla yurttaş arasındaki fark, tüccarla yurttaş, gündelikçiyle yurttaş, toprak sahibiyle yurttaş, yaşayan bireyle yurttaş arasındaki farktır. Dinsel insanla politik insan arasındaki dinsel insanın içinde bulunduğu çelişki, burjuva ile yurttaş arasındaki burjuvanın içinde bulunduğu aynı çelişki ve sivil toplum üyesiyle onun politik aslan postu arasındaki aynı çelişkidir. Yahudi sorununun sonunda kendini indirgediği bu dünyasal çatışkı, politik devlette de onun ön koşulları arasındaki ilişki, bunların özel mülkiyet ve bunun gibi maddi üyeler mi, yoksa kültür ve din gibi dinsel üyeler mi oldukları, genel çıkar özel çıkar arasındaki çatışkı, politik devletle de sivri toplum arasındaki çatlak, baver bunların dinsel dışa karşı polemik yaparken bu dünyasal çatışkıların sürüp gitmesine izin veriyor. Sivil toplumun varlığını güvence altına alan ve gerekliliğini garanti eden, onun tam da bu dayanağı ve midir ki, varlığını sürekli tehlikeye sokuyor. İçinde belirsiz bir öğe besliyor ve yoksullukla zenginliğin, sefalet refahın o aralıklı değişen karışımını, genel olarak da değişimi yaratıyor. 8. Hegel'in hukuk felsefesinin temel ilkelerine göre düzenlenmiş sivil toplum, s8 8.9. bölümünün tümünü karşılaştırın. Politik devlet gerekli olarak alındığından, politik devletle karşıtlığı için de sivil toplum da gerekli olarak alınıyor. Politik özgürleşme başlı başına büyük bir ilerlemedir. Genel olarak insani özgürleşmenin son biçimi olmasa da, bugüne kadarki dünya düzeni içinde insani özgürleşmenin son biçimidir. Anlaşılacağı gibi biz burada gerçek, pratik özgürleşmeden söz ediyoruz. İnsan dinden politik olarak, dini kamu hukukundan özel hukuka sürerek özgürleşir. Artık din her ne kadar sınırları çizilmiş tarzda, özel bir biçimi özel bir alanda olsa da, insanın içinde cinsil varlık olarak davrandığı devletin pili değildir. Başka insanlarla ortaklığıyla o, sivil toplumun tini, egoizm alanının, herkesin herkeste savaşının tini haline gelmiştir. O artık ortaklığın değil, farklılığın özüdür. Başlangıçta olduğu gibi insanın topluluğundan, kendisinden ve diğer insandan kopmasının ifadesidir. O artık yalnızca garip bir tersliğin, özel tuhaflığın, keyfiliğin soyut olumlanmasıdır. Örneğin, Kuzey Amerika'da dinin sayısız parçaya bölünüşü, dinin sat bireysel bir biçim olduğunu açıkça gösteriyor. O özel çıkarların çokluğunun arasına sokuşturulmuş ve topluluk olarak topluluktan kovulmuştur. Ancak politik özgürleşmenin sınırı konusunda yanılsamaya kapılmamak gerek. İnsanın kamusal ve özel insan olarak bölünüşü, diyenin devletten sivil topluma kayışı, insanın gerçek dinselliğini kaldırmadığı gibi kaldırma girişiminde de bulunmayan politik özgürleşmenin bir aşaması değil tamamlanmasıdır. İnsanın Yahudi ve yurttaş, Protestan ve yurttaş, dinsel insan ve yurttaş biçiminde ayrışması, yurttaşlık karşıtı bir yalan, politik özgürleşmenin çiğnenmesi değil, politik özgürleşmenin kendisidir, dinden özgürleşmenin politik tarzıdır. Kuşkusuz politik devletin politik devlet olarak sivil toplumun karnından zorla çıkarıldığı, insani kurtuluşun politik kurtuluş biçiminde gerçekleşmeye çalıştığı dönemlerde devletliğin kaldırılmasına, dinin yok edilmesine dek ilerleyebilir ve ilerlemelidir. Ancak bu yalnızca özel mülkiyetin kaldırılması için maksimuma, zor alıma, artan oranlı vergiye, yaşamın ortadan kaldırılması için diyotini ilerlemesi gibi olur. Kendi özel özgüven zamanlarında politik yaşam, kendi ön gereklerini, toplumu ve onun öğelerini baskılamaya ve kendini insanın gerçek, çelişkisiz, cinsil yaşamı olarak oluşturmaya girişir. Şu da var ki, o bunu yalnızca kendi özel yaşam koşullarıyla karşılık içinde zora dayalı çelişki yoluyla devrimin kesintisizliğini kabullenme koşuluyla başarabilir. Ve sonra Sıtkı savaşın barışla sonlanışı gibi, politik dramda zorunlu olarak, dinin, özel mülkiyetin, sivil toplumun tüm üyelerinin restorasyonuyla sona erer. Gerçekten kusursuz Hristiyan devlet, Hristiyanlığı dayanağı ve devlet dini olarak kabul eden ve bu yüzden diğer dinlere karşı dışlayıcı bir tavır alan Hristiyan denen devlet değildir. Tersine daha çok tanrı tanımaz bir devlettir, demokratik devlettir, dini sivil toplumun geri kalan üyeleri arasında süren devlettir. Hala teolog olan, Hristiyanın ikrarı yönünde hala resmi yoldan iman tazeleyen, hala kendini devlet olarak ilan etmekten kaçınan devlet, dünyasal ve insani biçimde kendi devlet olarak gerçekliğinde aşkın dışa burumu Hristiyanlık olan insani temeli ortaya koymayı henüz başarmamıştır. Hristiyan diye bilinen devlet olsa olsa basitçe devlet olmayandır. Çünkü din olarak Hristiyanlık değil ama yalnızca kendi ifadesini edimsel insani yaratımlarda bulabilen Hristiyan dinin insani arka planıdır. Hristiyan denen devlet, devletin Hristiyanca yatsınmasıdır ama kesinlikle Hristiyanın politik gerçekleştirilmesi değildir. Hristiyanlığı hala din biçiminde kabul eden devlet, onu henüz devlete uygun biçimde kabul etmiyordur çünkü dine karşı hala dinsel bir tavır almaktadır. Bu onun hala bu insani çekirdeğin gerçeksiz imgesel biçimine dayanması nedeniyle dinin insani temelinin hakiki gerçekleştirilmesi olmadığı anlamına gelir. Hristiyan diye bilinen devlet tam olmayan devlettir ve Hristiyan dini kendi tam olmayışının tamamlanışı ve kutlulaştırılışı olarak görülür. Hristiyan devlet için bu nedenle din zorunlu olarak bir araç haline gelir. Öyleyse o ikiyüzlü bir devlettir. Tam devletin devletin evrensel özünde bulunan eksiklikten dolayı dini kendi ön varsayımları arasında görmesiyle kendi özel varoluşundaki eksiklikten dolayı eksik devlet olarak dini kendi dayanalı sayması arasındaki farklılık oldukça büyüktür. İkinci durumda din tam olmayan bir politika olur. İlk durumda tam politikanın bile tam olmayışı kendini dinde gösterir. Hristiyan denen devlet kendini devlet olarak tamamlayabilmek için Hristiyan dinine gereksinim duyar. Demokratik devlet, gerçek devlet kendi politik tamamlanışı için dine gereksinim duymaz. Tersine bu devlet dinden soyutlanabilir çünkü onda dinin insani dayanağı dünyasal bir tarihte gerçekleştirilir. Öte yandan Hristiyan denen devlet dine karşı politik, politikaya karşı dinsel bir tutum alır. Devlet biçimlerini görünüşü indirgeyerek, dini de o kadar görünüş indirgemiş olur. Bu karşıtlığı anlaşılır kılmak için, Bauer'in Hristiyan-Alman devlet gözleminden hareketle ortaya koyduğu Hristiyan devlet kurgusuna bir göz atalım. Şimdilerde diyor Bauer, Hristiyan bir devletin olanaksızlığını ya da varoluş dışılığını kanıtlamak için, devletin devlet olarak tümüyle çözülmeye niyet olmadığı sürece, bugünkü devlete uymadığı gibi bir kez bile uymasının olanaklı olmadığı biçimindeki, İncil'deki ilgili sözlere dikkat çekiliyor. Ancak sorun öyle kolayca halledilemez. İncil'deki o sözler ne istiyor? Doğa üstü kendinden vazgeçmeyi, vahiy otoritesinin buyunduruğunu sağlamayı, devletten vazgeçmeyi, dünyasal koşulların kaldırılmasını. Evet, tüm bunlar Hristiyan devletin istediği ve gerçekleştirdiği şeyler. Devlet İncil'in ruhunu özümsemiştir ve o eğer bu ruhu İncil'le aynı sözlerde yeniden üretmiyorsa bu yalnızca devletin bu ruhu politik biçimlerde ifade etmiş olmasından yani bu dünyadaki politik sistemden alınma biçimlerde ama söz konusu biçimlerin uğramak zorunda olduğu dinsel yeniden doğuşla görünümü indirgenerek uyarlanmış biçimlerde ifade etmiş olmasından ileri gelmektedir. Bu politik biçimleri devletin gerçekleştirim için kullanırken devletten uzaklaşılmasıdır. S-55 Bağver devamlı Hristiyan devletin halkının nasıl artık bir halk olmayan olduğunu, kendine özgü hiçbir istenci olmadığını, gerçek varoluşunun tabi olduğu, bununla beraber ona kökenine ve duasına yabancı biçimde yani Tanrı tarafından bahşedilen ve başın hiçbir özel çabası olmaksızın feydahlanmış liderlerde saklı olduğunu... Bu halkın yasalarının kendi yaratımları değil ama geçerli vahiyler olduğunu, onun üstün şefinin halkın kendisi ve kitleler ilişkisinde ayrıcalıklı aracılara gereksinim olduğunu ve kitlelerin kendilerinin rastlantıyla biçimlenen ve belirlenen, çıkarlarıyla özel tutkularıyla ve önyargılarıyla farklılaşan ve bir ayrıcalık olarak kendilerini birin ötekinden yalıtma izni eden ve benzeri özel gruplar çokluğuna bölündüğünü açıklıyor. S. 56 Ama Balverin kendisi şöyle söylüyor. Nasıl tencerelerin temizlenmesi bir dinsel edim sayıldığında ev işi olarak görülemezse, politikada dinden başka bir şey olmadığında politika olmamalıdır. S-108 Ancak Hristiyan-Alman devletinde, ekonominin konusunun dine ait olması gibi dinle ekonominin konusudur. Hristiyan-Alman devletinde dinin egemenliği egemenliğin dinidir. İncil'in ruhunun, İncil'in laftının ayrılışı dinsel olmayan bir edimdir. İncil'i kutsal ruhun lafzından farklı olarak politikanın lafzıyla konuşturan devlet, insani gözlerin önünde olmasa da onun kendi dinsel gözleri önünde kutsallığa karşı saygısızlık etmiş olur. Hristiyanlığın en yüce ölçütü, İncil'i de temel kuralı olarak tanıyan devlete kutsal kitabın sözleriyle karşı çıkmak gerekir. Çünkü kitabın her sözü kutsaldır. Üzerine dayandığı insan çöplüğü gibi bu devlet dincinin eğer devlet olarak tümüyle çözülmek istemiyorsa yalnızca uymamakla kalmayıp uymasının olanaklı da olmadığı sözlerine başvurulduğunda dinsel bilinç açısından çözümsüz olan acıklı bir çelişkiye yakalanır. Ve neden tümüyle çözülmeyi istemez? Devletin kendisi ne kendine ne de başkalarına bir yanıt verebilir. Kendi bilinci karşısında resmi Hristiyan devlet gerçekleştirme olanaksız bir yükümlülüktür. Varoluşunun gerçekliğini yalnızca kendine yalan söyleyerek saptayabilir ve dolayısıyla kendi gözünde her zaman bir kuşku nesnesi, güvenilmez, sorunlu bir şey olarak kalır. Öyleyse eleştiri, incine dayanan devleti zihin karışıklığına zorlamakta, bunun yalnızlama mı yoksa gerçeklik mi olduğunu artık bilmediği ve dinin önünde bir perdesi gibi durduğu dünyasal hedeflerinin alçaklığının içinde, dinin dünyanın hedefi olarak göründüğü dinsel bilincinin namusluğuyla çözümsüz bir çatışkıya düştüğü bir zihin karışıklığına zorlamakta tümüyle haklınanmış olur. Bu devlet, kendisinin iç sıkıntısından ancak Katolik kilisenin mübaşir yardımcısı olursa kurtarır. Devlette, dinsel tilin egemenliği olma iddiasındaki dünyasal erkide, dünyasal erkin kendi hizmetinde olduğunu ilan eden bu kilise karşısında güçsüzdürler. Hristiyan denen devlet dönemli olan insan değil yabancılaşmadır. Hesaba katılan tek insan olan kral, diğer insanlardan özgül olarak farklı, üstelik gökle ve tanrıyla doğrudan bağlantılı dinsel bir varlıktır. Burada süre giden ilişkiler hala inanç üzerine kurulu ilişkilerdir. Dinselin demek ki henüz gerçekten dünyasallaşmamıştır. Dinseltin gerçekten dünyasallaştırılamaz ama zaten onun kendisi insan zihninin gelişme aşamasının dünyasal olmayan bir biçimi değil denilir. Dinseltin yalnızca ifadesi olduğu insan zihninin gelişme aşamasının dünyasal biçimiyle ortaya çıktığı ve oluştuğu noktada dünyasallaştırılabilir. Bu da demokratik devlet olur. Hristiyanlık değil, Hristiyanlığın insani temeli bu devletin temelidir. Din, insani gelişme aşamasının bu devlete ulaşılmış ideal biçim olduğu için üyelerinin dünyasal olmayan ideal bilinç olarak kalmayı sürdürür. Politik devlet üyeleri, bireysel yaşamla cinsel yaşam, sivil toplum yaşamıyla politik yaşam arasındaki ikicilik yoluyla dinsel olurlar. İnsanın gerçek bireyselliğinin ötesindeki devlet yaşamını asıl yaşamıymış gibi görmesiyle dinsel olurlar. Dinin burada, sivil toplumun tini ve insanın insandan kopuşunun uzaklaşmasının ifadesi olduğu noktada dinseldirler. Politik demokrasinin Hristiyancı oluşu, içinde insanın, yalnızca bir insanın değil, her insanın egemenin en yüce varlık sayılmasındandır. Ama bu insan, uygar olmayan, toplumsal olmayan görünümünde, rastlansal bir varoluş durumundaki insandır, toplumumuzun örgütlülüğünün tümü yüzünden çürümüş, kendini kaybetmiş, yabancılaşmış, insanlık dışı ilişki ve öğelerin egemenliğine bırakılmış insandır. Tek hala gerçek bir cinsil varlık olamamış insandır. Düşünem yaratısı, düş, Hristiyanlık postulatı, insanın ama yabancı ve gerçek insandan farklı bir varlık olarak insanın egemenliği, demokraside dokunulur gerçeklik, mevcut varoluş ve dünyasal ilke durumuna gelir. Dinsel ve teolojik bilincin kendisi tam bir demokraside, politik anlamdan ve dünyasal hedeflerden yoksun, dünyadan kaçma işi, kavrayış kıtlığının ifadesi, düşlen ve keyfilik ürün olarak göründüğü ve gerçekten öteki dünyanın yaşamı olduğu için daha dinsel ve daha teolojiktir. Hristiyanlık bu durumda, değişik dünya görüşlerinin Hristiyanlık biçimi altında bir araya gelişiyle ve daha çok da diğerlerine bir kez olsun Hristiyanlığın değil ama yalnızca genel olarak dinin, herhangi bir dinin davetini yönelttiği için evrensel, dinsel anlamının pratik ifadesine ulaşır. ...Biyamont'un yukarıda alıntılanan yazısıyla karşılaştırınız. Dinsel bilinç, dinsel çelişkinin ve dinsel çeşitlerin zenginliği içinde sefa sürer. O halde şunu göstermiş olduk. Dinden politik özgürleşme herhangi ayrıcalıklı bir dinin değilse bile dinin oluşmasını sağlar. Belli bir dinin müridinin yurttaşlık niteliği karşısında kendini içinde bulduğu çelişki... ...politik devletle sivil toplum arasındaki evrensel dünyasal çelişkinin yalnızca bir kısmını oluşturur. Tamamlanmış Hristiyan devlet, kendini devlet olarak tanıyan, üyelerinin dinini göz ardı eden devlet demektir. Devletin dinden özgürleşmesi, gerçek insanın dinden özgürleşmesi değildir. Demek ki biz Yahudilere bağ ver gibi şöyle seslenmiyoruz. Yahudilikten radikal olarak özgürleşmedikçe politik bakımdan özgürleşemezsiniz. Biz onlara asıl şunu söylüyoruz. Yahudilikten tam ve çelişkisizce vazgeçmeden de politik bakımdan özgürleşebileceğiniz içindir ki, politik özgürleşmenin kendisi insani özgürleşme değildir. Siz Yahudiler, kendinizi insani olarak özgürleştirmeden politik özgürleşme istiyorsanız, bu durumda eksiklik ve çelişki yalnızca sizde değil, aynı zamanda politik özgürleşmenin özünde ve kategorisindedir. Bu kategoriyle bağlanmışsanız eğer, genel bir bağlanmışlığı da paylaşmış olursunuz. Devletin devlet olduğu halde Yahudiye Hristiyanca davrandığında İncil'e dayatması gibi, Yahudi de Yahudi olduğu halde yurttaş hakların istediğinde politik olarak da davranır. Ama insan Yahudi olduğu halde politik olarak özgürleştiği ve yurttaşsal hakları aldığında insan hakları denen hakları talep edebilir ve alabilir mi? Bauer buna olumsuz yanıt veriyor. Sorun Yahudi olarak Yahudinin, yani asıl özü dolayısıyla ötekilerden sürekli bir ayrılık içinde yaşamaya zorlanmış Yahudinin evrensel insan hakları neredetine ve diğerlerine bahsetme gücü olup olmadığıdır. İnsan hakları fikrini Hristiyan dünya ilkin geçen yüzyılda ortaya çıkarmıştır. Bu fikre insan doğuştan değil tersine, bugüne kadar içinde yetiştiği tarihsel geleneklere karşı verilen savaşımlar ulaşmıştır. O halde, insan hakları doğanın bir hediyesi, şimdiye kadarki tarihin bir drahoması, dipnot drahoma, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte gelinin güveye verdiği para veya mal) Değil, tarihin bugünerek nesilden nesil aktardığı rastlansan neslet faricalıklara karşı verilmiş savaşımın bir ödülüdür. Bu haklar kültürün sonuçları olup, onları yalnızca kendisi kazanmış ve hak etmiş olanlar koruyabilir. Şimdi Yahudi bunları gerçekten nerede edebilir mi? Yahudi olarak kaldıkça onu Yahudileştiren sınırlanmış özünün, onu insan olarak insana bağlayabilecek insani özüne karşı üstün gelmesi ve onu Yahudi olmayanlardan uzaklaştırması kaçınılmazdır. O bu ayrılış yoluyla onu Yahudi yapan özel özün karşısında insan özünün silinmek zorunda kaldığı hakiki ve en yüksek öz olduğunu açıklamış olur. Hristiyan da Hristiyan olarak aynı biçimde insan hakları bahşedemez. S-19-20 Davra göre insan, evrensel insan haklarına sahip olabilmek için inanç ayrıcalığını feda etmelidir. Biz de bir an için şu insan haklarını asıl biçiminde bulucuları olan Kuzey Amerikalılar ve Fransızlardaki biçiminde göz atalım. Bu insan hakları kısmen politik, başkalarıyla ortaklık durumunda kullanılan haklardır. İçerikleri topluluğa katılış, özellikle de politik topluluğa, devlet yaşamına katılıştır. Bunlar politik özgürlük kategorisine daha önce gördüğünüz gibi, dilin ve bu arada Yahudiliğinle tartışmasız ve pozitif kaldırılışını kesinlikle ön varsaymayan yurttaş hakları kategorisine girerler. Geriye insan haklarının diğer kısmını yurttaş haklarından farklı olduğu kadarıyla insan haklarına göz atmak kalıyor. Bunlar arasında vicdan özgürlüğü, insanın seçtiği herhangi bir dinin gereklerini yerine getirme bulunuyor. İnanç ayrıcalığı ya bir insan hakkı olarak ya da bir insan hakkının yani özgürlüğün sonuç olarak açıkça tanınıyor. İnsan ve Yüktaş Hakları Bildirgesi 1971 Madde 10 Hiç kimse dinsel inançları da dahil inançlarından dolayı rahatsız edilemez. 1791 Anayasası Bölüm 1'de insan hakkı olarak herkes için bağlı bulunduğu dinin gereklerini yerine getirme özgürlüğü güvence altına alınıyor. 1793 Tarihli İnsan Hakları Bildirgesi Madde 7'de insan haklarını sayarken dinsel ibadet özgürlüğünü belirtiyor. Düşünce ve görüşlerini yayma, toplanma, dinini uygulama ile ilintini olarak şöyle deniyor. Bu hakları ilan gerekliliği despotizmin varlığını ya da belleklerde hala yaşamakta olduğunu ön varsayar. 1795 Anayasası bölüm 4, madde 354 ile karşılaştırınız. Pensilvanya Anayasası madde 9, insanların tümü doğal biçimde vicdanlarının terkinleri gereği kadiri mutlaka ibadet etme kaldırılamaz hakkına sahiptirler. Ve yasalardan hareketli hiç kimse kendi isteği karşı herhangi bir diğinin ya da tanrı hizmetini tanımaya, uygulamaya ya da korumaya zorlanamaz. Herhangi bir insansal otorite, hiçbir durumda vicdan sorunlarına karışma ve ruhun güçlerini kontrol hakkına sahip değildir. hem şiir Anayasası, madde 5 ve 6, doğal hakların içinde kimileri doğalara gereği vazgeçilmez ve devredilmezdir. Çünkü bu hakların yerini alacak hiçbir eşdeğer yoktur. Vicdan hakları böyledir. Biamond, A.G.Y. Kitap 2, S. 213 214 Dinle insan hakları arasındaki uyuşmazlık insan hakları kavramından o kadar uzaktır ki, bir insanın seçtiği herhangi bir biçimde dinsel olma hakkı, kendi özel dininin gereklerini yerine getirme hakkı açıkça insan hakları arasına sokulmuştur. İnanç ayrıcalığı evrensel bir insan hakkıdır. Diroist insan hakları Diroist de Stoyan'dan yurttaş işte böyle ayrışır. Kimdir stoyenden ayrışan bu home? Sivil toplum üyesinden başka kimse değil. Niye sivil toplum üyesine insan, kısaca insan ve haklarına da insan hakları denir? Bu olgu nasıl açıklanmalı? Politik devletin sivil toplumla olan ilişkisiyle, politik özgürleşmenin özüyle. Biz her şeyden önce, insan hakları denen hakları, Ziroist de Ayhomut, farklı olarak, sivil toplum üyesinin yani egoist insanın öteki insanlardan ve topluluktan koparılmış insanın haklarından başka bir şey olmayan haklar olarak kaydediyoruz. En radikal anayasa, 1793 Anayasası şöyle söyleyebiliyor. İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi madde 2. Bu haklar ve benzeri doğal ve kaldırılmaz haklar şunlardır eşitlik, özgürlük, güvenlik, mülkiyet. Özgürlüğü oluşturan nedir? Madde 6. Özgürlük insanın bir diğerinin haklarına zarar vermeden her şeyi yapabilme hakkıdır. Ya da 1791 İnsan Hakları Bildirgesi'ne göre özgürlük başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmekten oluşur. O halde özgürlük herhangi birine zarar vermeyen her şeyi yapma ve uygulama hakkıdır. Her bir kimsenin diğerine zarar vermek sizin hareket etmesiyle oluşan sınır, iki tane arasındaki sınırın bir çift yardımıyla belirlenişi gibi yasayla belirlenir. Söz konusu olan dünyadan elini eteğini çekmiş yalıtık monat olarak insan özgürlüğüdür. Yahudi insan haklarını elde etme konusunda Bağür'e göre niye yetisizdir? O Yahudi olarak kaldıkça, onu Yahudi yapan sınırlanmış özün, onu insan olarak öteki insanlara bağlayabilecek insani özün üstün gelmesi ve onu Yahudi olmayanlardan ayırması kaçınılmazdır. Ancak insan hakkı olarak özgürlük, insanın insana bağlılığına değil tersine insanın insandan ayrılışına dayanır. Bu, bu ayrılışın hakkıdır, kendi içinde sınırlanmış bireyin hakkıdır. İnsanın özgürlük hakkının pratik uygulanımı, insanın özel mülkiyet hakkıdır. İnsanın özel mülkiyet hakkını oluşturan nedir? Madde 16, 1793 Anayasası Mülkiyet hakkı, her yurttaşın menkulleri, gelirleri, çalışmasının ürünleri ve çabasından dilediği gibi yararlanma ve onları tasarruf hakkıdır. İnsanın özel mülkiyet hakkı demek ki diğer insanlar ilintisiz, toplumdan bağımsız biçimde dilediği gibi servetinden yararlanma ve onu tasarruf hakkıdır, özel çıkar hakkıdır. Bu bireysel özgürlük ve onun uygulanımı sivil toplumun temelini oluşturur. Bu her insanın öteki insanlarda özgürlüğünün gerçekleştirimini değil, sınırını bulmasına yol açar. Bildirge her şeyden önce insan hakkını, menkulleri, gelirleri, çalışmasının ürünleri ve çabasından dilediği gibi yararlanma ve onları tasarruf olarak ilan eder. Geriye insan haklarından eşitlik ve güvenlik kalıyor. Buradaki politik olmayan anlamıyla eşitlik, yukarıda tanımlanan özgürlük eşitliğinden başka bir şey değildir. Yani her insan eşit derecede kendine yeterli monat olarak görülür. 1795 Anayasası bu eşitlik kavramının anlamıyla uyumlu olarak şöyle belirtiyor. Madde 3, 1795 Anayasası Eşitlik yasanın korunsun ya da cezalı olsun herkes için aynı olmasından oluşur. Peki ya güvenlik? Madde 8, 1793 Anayasası Güvenlik, toplumun kendi üyelerinin her birinin kişiliklerini, haklarını ve mülkiyetlerini korumaları için sağladığı korumadan oluşur. Güvenlik, sivil toplumun en yüce toplumsal kavramıdır. Toplumun tümünün yalnızca üyelerinin her birinin kişiliği, hakları ve mülkiyetinin korunmasını garanti altına alma durumunda oluştuğunu ilişkin polis kavramıdır. Hegel, sivil toplumu bu anlamda gereksinimin ve usun devleti diye adlandırır. Güvenlik kavramı, sivil toplumun kendi egoizmini aşmasını getirmez. Güvenlik tersine egoizmin sigortasıdır. İnsan hakları denen hakların hiçbiri, öyleyse egoist insanın, sivil toplumun üyesi olarak insanın, yani kendi içine kapanmış kişisel çıkarlarının ve özel kaprislerinin sınırlarına çekilmiş ve topluluktan ayrılmış bir bireyin ötesine gitmez. İnsan haklarında insan bir cinsel varlık olarak görülmez. Tersine, cinsel yaşamın kendisi, toplum bireylere dışsal bir çerçeve olarak, asıl bağımsızlıklarının bir sınırlanması olarak görünür. Onları bir arada tutan tek bağlantı, doğal gereklilik, gereksinim özel çıkar, mülkiyetlerinin ve egoist kişiliklerinin korunmasıdır. Kendini kurtarmaya henüz başlamış bir halkın, çeşitli halk katmanları arasındaki tüm setleri yıkmaya ve politik bir topluluk kurmaya henüz başlamış bir halkın, böyle bir halkın, benzerlerinden ve topluluktan uzaklaşmış egoist insanın haklarını ciddiyetle ilan etmesi, insanı, en kahraman bir hasredişin ulusu kurtarabileceği ve bu yüzden kaçınılmaz biçimde istendiği bir anda, sivil toplumun tüm çıkarlarının feda edilişinin gündeme sokulduğu bir anda ve egoizmin bir suç olarak cezalandırılmasının gerektiği bir anda hinelemesi akıl almaz bir şeydir. 1793, insan hakları ve benzeri bildirgesi. Yurttaşlığın, politik özgürleştiricilerce insan hakları denen hakların elde edilmesine dönük basit bir araç durumuna sokulduğunu, demek ki Stoyan'ın egoist hizmetçisi ilan edildiğini, insanın içinde komünal varlık olarak davrandığı alanın, kısmi varlık olarak davrandığı alandan daha aşağı bir noktaya alçaltıldığını ve en sonu gerçek ve erkek insan olarak alınan insanı Stoyan olarak insan değil, Borgeus olarak insan olduğunu gördüğümüzde bu olgu daha da anlaşılmaz bir duruma geliyor. Tüm politik bağlaşmaların amacı doğal ve kaldırılmaz insan haklarının korunmasıdır. 1791 Haklar ve Benzeri Bildirgesi, Madde 2 Hükümet, insanın kendi doğal ve kaldırılmaz haklarından yararlanmasını garanti altına almak için kuruludur. 1793 Bildirgesi ve Benzeri, Madde 1 Öyleyse, kendi topraze ve koşulların basıncıyla zoruğuna varmış coşkunluğu sırasında bile politik yaşam, amacı sivil toplum yaşamı olan basit bir araçtan başka bir şey olmadığını ilan ediyor. Devrimci pratiğinin teorisiyle açık bir çelişkiye düştüğü doğrudur. Örneğin, güvenlik bir insan hakkı olarak tanınırken, haberleşmeyi gizliliğin ihlali gündeme girmiştir. Sınırsız basın özgürlüğü, 1793 Anayasası, Madde 122, insanın bireysel özgürlük hakkının bir sonucu olarak garantilenirken, basın özgürlüğü tümüyle yok ediliyor. Çünkü, basın özgürlüğüne eğer kamu özgürlüğüne zarar veriyorsa izin verilmemelidir. P. Pierre, Fransız devriminde parlamento tarihi, Buçes ve Rooks, kitap 28-159. Bu şu demektir, İnsanın özgürlük hakkı politik yaşamdaki ki teoride politik yaşam insan haklarının bireysel insanın haklarının garantisinden başka bir şey değildir, çelişkiye düşer düşmez bir hak olmaktan çıkar ve öyleyse amacıyla bu insan hakları ile çelişkiye düşer düşmez terk edilmelidir. Ancak pratik yalnızca istisnadır, teori ise kural. Ve devrimci pratik ilişkinin doğru sunuluşu olarak görünmek istendiğinde bile bu durumda politik özgürleştiricilerin bilincinde bu ilişkinin neden baş aşağı durduğu ve neden amacın araç, aracın da amaç gibi göründüğü sorusu çözüm bekleyen bir bilmece olarak kalıyor. Bilinçlerindeki bu göz yanılsaması hala bir bilmece olarak kalır. Şu farkla ki şimdi psikolojik ve teorik bir bilmecedir. Ama bilmeceyi çözmek kolaydır. Politik özgürleşme aynı zamanda halka yabancılaşmış devletin hükümdar erkinin dayandığı eski toplumun çözülmesidir. Politik devrim sivil toplumun devrimidir. Eski toplumun niteliği neydi? Tek kelimeyle nitelenebilir feodalite. Eski sivil toplum doğrudan politik bir karakter taşıyordu. Yani örneğin, mülkiyet ya da aile ya da çalışma tarzı gibi sivil toplum öğeleri, senyörlük, katman, korporasyon biçiminde politik yaşamın öğeleri düzeyine yükselirler. Bu biçim altında bireyin bir bütün olarak devlet ilişkisini yani politik ilişkisini yani toplumun öteki bileşenlerinden ayrılma ve dışlanma ilişkisini belirliyorlardı. Çünkü halkın yaşamının bu örgütlenişi, mülkiyeti ya da emeği toplumsal üyeler düzeyine çıkarmadı, tersine onların bir bütün olarak devletten ayrılışını tamamladı ve onları toplum içinde ayrı ayrı toplumlar olarak kurdu. Böylelikle sivil toplumun yaşamsal işlev ve koşulları geri defodal anlamda politik kaldı. Yani onlar bireyi bir bütün olarak devletten ayırdılar. Tıpkı onun özel sivil etkinliğini ve durumunu, onun genel etkinliğini ve durumuna çevirdikleri gibi, onun korporasyonuyla bir bütün olarak devlet arasındaki özel ilişkiyi de onun toplum yaşamıyla olan genel ilişkisine çevirdiler. Bu örgütlenişin sonucu olarak devlet birliği ve aynı zamanda bu birliğin bilinci, istenci ve etkinliği genel devlet erki, halktan yalıtık bir egemenin ve onun hizmetkarlarının özel işi gibi görünür. Bu egemen erke devirerek devlet sorunlarını halkın sorunları düzeyine çıkaran, politik devleti bir genel konu yani gerçek devlet olarak kuran politik devrim, zorunlu olarak halkın topluluktan ayrılmış olduğunun belirtisi olan tüm katmanları, korporasyonları, loncaları ve ahrıcalıkları dağıtır. Politik devrim böylece sivil toplumunun politik niteliğini ortadan kaldırır. O sivil toplumu, bir taraftan bireyler, diğer taraftan bu bireylerin toplumsal durumunu ve yaşam içeriğini oluşturan maddi ve tinsel öğeler biçiminde basit bileşenlerine parçalar. Bu sırada da feodal toplumun çeşitli çıkmazlarında kaybolmuş, parçalanmış, dağılmış politik tine zincirlerinden kurtarır, onu bu dağılmadan kurtarıp bir araya getirir. Burjuva yaşama karışıp gitmesinin önüne geçer ve onu topluluğun alanı sivil yaşamın tek tek her ölesinden ideal biçimde bağımsız halkın genel sorununun alanı olarak kurar. Kişinin yaşamdaki belirlenmiş etkinliği ve belirlenmiş durumu artık yalnızca bireysel bir önem taşır. Onlar artık bireyin bir bütün olarak devletle genel ilişkisini oluşturmaz. Böyle bir kamu işi, her bireyin genel işi ve politik işlevde her bireyin genel işlevi durumuna geldi. Ama devletin idealizminin tamamlanması aynı zamanda, sivil toplumun materyalizminin tamamlanmasıydı. Politik boyundurun sökülüp atılması aynı zamanda, sivil toplumun egoistliğini engelleyen bağların söküp atılmasıydı. Politik özgürleşme aynı zamanda, sivil toplumun politikadan, evrensel içeriğin görünümünden bile özgürleşmesiydi. Feodal toplum temel üyesine insana çözüştü ama onun temelini gerçekten oluşturan insanı, egoist insanı. Sivil toplum üyesi olan bu insan, böylece politik devletin dayanağı ön koşuludur. Devlet onu bu niteliğiyle insan haklarının içinde tanımıştır. Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Yahudi sorunu Karl Marx, birinci kaset, ikinci yüz. Ancak egoist insanın özgürlüğü ve bu özgürlüğün tanınışı daha çok onun yaşam içeriğini oluşturan timsel ve maddi üyelerin dizgirsiz deviniminin tanınışıdır. İnsan bu yüzden dinden kurtulmuş olmaz. Dinsel özgürlük kazanır. Mülkiyetten kurtulmuş olmaz, mülk sahibi olma özgürlüğü kazanır. Zanaatin egoizminden kurtulmuş olmaz, zanaat özgürlüğü kazanır. Politik devletin kuruluşu ve sivil toplumun birbirleriyle ilişkileri tıpkı korporasyon ve lonca insanların ilişkilerinin ayrıcalığa dayanması gibi hukuka dayanan bağımsız bireylere çözülüşü bir ve aynı edimde gerçekleşir. Sivil toplum üyesi olarak insan, politik olmayan insan, kaçınılmaz olarak doğal insan olarak görünür. İnsan hakları da doğal haklar olarak görünür. Çünkü bilinçli etkinlik politik edimde yoğunlaşır. Egoist insan, çözülmüş toplumun pasif, basitçe verili bir sonucudur. Dolaysız bir kesinliğin nesnesi öyleyse doğal bir nesnedir. Politik değerim sivil toplumu bileşenlerine ayırarak bu bileşenlerin kendilerine devrimcileştirmeksizin ve eleştiriye tabi tutmaksızın çözer. O sivil toplumu, gereksinimlerin, çalışmanın, özel çıkarların, özel hukukun dünyasını, varoluşunun temeli olarak temellendirilmesi gerekmeyen bir ön varsayım olarak ve bu yüzden de doğal taban olarak görür. En sonu seni toplum üyesi olarak insan, asıl anlamında insan, stöyenden farklı olarak hom sayılır. Çünkü politik insan yalnızca soyut, yapma bir insan, alegorik, tüzel kişi olarak insanken, o duyumsal, bireysel, dolayımsız varoluş içinde insandır. Gerçek insan, yalnızca egoist birey biçiminde ve hakiki insan yalnızca soyut stöyen biçiminde tanınır. Politik insanın bu soyutlanması Rusya tarafından doğru olarak şöyle dile getirilmektedir. Halka bir hukuk düzeni sağlama cesaretine sahip kimse, insani doğayı değiştirme, kendi içinde de kendisi için tam bir bütün olan her bireyi, bireyin kendisinden emin biçimde yaşamını ve varlığını alacağı daha büyük bir bütünün parçasına dönüştürme, fiziksel ve bağımsız bir varoluş yerine, kısmi ve manevi bir varoluş geçirme yükümlülüğünü iyice duyumsamak zorundadır. Böyle bir kimse, insanı kendi güçlerinden ona yalnızca diğerlerinin yardımıyla kullanabileceği yabancı güçler sağlamak için yoksun bırakmalıdır. Toplum Sözleşmesi, Kitap 2, Londra 1782, S67 Tüm özgürleşme insani dünyanın ilişkileri insanın kendisine indirgenişidir. Politik özgürleşme insanın bir taraftan sivil toplum üyeliğine, egoist, bağımsız bireye, diğer taraftan da yurttaşa tüzel kişi indirgenmesidir. Gerçek bireysel insan ne zaman soyut yurttaşı kendinde yeniden soğurup bireysel insan olarak, günlük yaşamında, özel işinde ve özel durumunda cinsil varlık olursa, ne zaman insan kendi güçlerini toplumsal güçler olarak tanır ve örgütler ve böylece toplumsal gücü kendisinden politik güç biçiminde ayırmazsa, işte ancak o zaman insani özgürleşme tamamlanmış demektir. 2. Bruno Bauer, Günümüz Yahudi ve Hristiyanların Kurtulma Yetisi Yayınlayan George Harvey, Zürich ve Winterthur, 1843-56-71 Baver, Yahudi ve Hristiyan dinlerinin ilişkilerini ve aynı zamanda onların eleştirileriyle ilişkilerini bu başlık altında inceliyor. Bu dinlerin eleştiril olan ilişkileri, onların özgür olma yetisiyle olan ilişkileridir. Ortaya şu sonuç çıkıyor. Hristiyanın önünde dinlentimiyle vazgeçmesi için ve dolayısıyla özgür olması için yalnızca tek bir aşama var, dinini aşması. Buna karşın Yahudinin yalnızca kendi Yahudi özünü değil, dininin tamamlanışının kendine yabancı kalmış gelişimini parçalamak gibi bir yükümlülüğü de var. S-71 Böylece bağlar burada Yahudi özgürleşmesi sorununu sat dinsel bir soruna çeviriyor. Sonsuz mutluluğa ulaşmaya Yahudinin mi yoksa Hristiyanın mı daha çok şansı olduğu biçimindeki teolojik kuruntu burada daha modern bir biçimde yenileniyor. İçlerinden hangisi özgürleşmeye daha yetilidir? Yahudilik ya da Hristiyanlık özgür kılıyor mu diye sorulmazken tersine hangisinin Yahudiliğin yastınması mı yoksa Hristiyanın yastınması mı daha özgür kılıcıdır diye soruluyor. Eğer Yahudiler özgür olmak istiyorlarsa, Hristiyanlığa değil çözülmüş Hristiyanlığa, genel olarak çözülmüşliğine, yani aydınlanmaya, eleştiriye ve bunun sonucuna özgür insanlığa bağlanmalıdırlar. S-70 Yahudi için sorun hala bir bağlanış sorunudur. Artık Hristiyanlığa bağlanış değil de çözülmüş Hristiyanlığa bağlanış. Bağlar, Yahudi'ye kendisinin de dediği gibi, Yahudi özün gelişiminden doğmayan bir Hristiyan dinin özünden kopuşma davetinde bulunuyor. Bağver'in Yahudi sorununun sonunda, Yahudiliği Hristiyanlığın yalnızca kaba ve dinsel bir eleştirisi üzerinden kavraması, yani ondan yalnızca dinsel bir anlam çıkarmasından sonra, Yahudinin özgürleşmesini de felsefi, teolojik bir edime çevirebileceği tahmini zor olmayan bir şey olsa gerek. Bağver, Yahudinin ideal, soyut özü olan dinini onun tüm özü olarak anlıyor. Bu yüzden de haklı olarak Yahudi tüm Yahudiliğini bir yana bırakırsa, dar hukukunu çiğneyip geçerse insanlığa hiçbir şey vermez diye ekliyor. S. 65 Öyleyse Yahudi ile Hristiyan arasındaki ilişki şöyle oluyor: Hristiyanın Yahudinin özgürleşmesinden tek çıkarı genel insaniyet teorik bir çıkardır. Yahudinin Hristiyanın dinsel gözüne batan bir olgudur. Hristiyanın gözü dinsel olmaktan çıkar çıkmaz bu olguda göze batar olmaktan çıkacaktır. Yahudinin özgürleşmesi kendinde Hristiyanın işine gelen bir görev değildir. Buna karşın Yahudi kendisini özgürleştirmek için kendi çabasına dışında Hristiyanın çabasına kritik dersin okuyur ve dazle ben yesuya katlanmak zorundadır. Kendi başlarının çaresine bakabilirler, yazgılarını kendileri belirleyecekler ama tarih kendisiyle alay ettirmez. S-71 Biz sorun hakkındaki teolojik kavrayışı kırmaya çalışıyoruz. Yahudinin özgürleşme yetisi sorununu, Yahudiliği kaldırmak için hangi özel toplumsal öğenin alt edilmesi gerektiği sorunu haline getiriyoruz. Çünkü günümüz Yahudisinin özgürleşme yetisi, Yahudilikle günümüz dünyasının özgürleşmesi arasındaki ilişkidir. Bu ilişki sorunu olarak Yahudiliğin günümüzün köleleştirilmiş dünyasındaki özel konumundan kaynaklanır. Biz edimsel dünyadaki Yahudiye bakalım. gibi ve Sept Yahudisine dipnot Yahudi dininde kutsal gün olan 7. günün yani cumartesi gününün kutsallığı inancına bağlı Yahudi değil, gündelik yaşam içindeki Yahudiye bakalım. Yahudinin gizini onun dinine değil, dininin gizini gerçek Yahudide arayalım. Nedir Yahudinin dünyasal temeli? Pratik gereksinim özel çıkar. Nedir Yahudinin bu dünyalık dini? Bezirkyanlık. Bu dünyalık tanrısı para. Pekala Vezirganlıktan ve paradan, bunun sonucu olarak pratik gerçek Yahudilikten özgürleşme zamanımızın öz özgürleşmesi olabilirdi. Vezirganlığın ön koşullarını ve öyleyse vezirganlık olanlarını ortadan kaldıran bir toplum örgütlenmesi, Yahudiyi olanaksızlaştırmış demektir. Yahudinin dinsel bilinci ince bir ses gibi toplumun gerçek yaşamsal atmosferinde dağılıp çözülüp gidebilecektir. Diğer taraftan Yahudi bu pratik özünü boş görür ve ortadan kaldırılış için çalışırsa, kendini şimdiye kadarki gelişiminden kurtarmış, genel olarak insani özgürleşme için çalışmış ve öfkesini insani öz yabancılaşmanın en yüksek pratik ifadesine yöneltmiş olur. Biz demek ki Yahudilikte şimdiki zamanın genel anti toplumsal bir öğesini görüyoruz ki bu öğe çözüşmek zorunda kaldığı şimdiki yüksek düzeyine Yahudilerin böyle berbat bir bağlantıyla katıldıkları tarihsel gelişme yoluyla ulaştırılmıştır. Yahudinin özgürleşmesi, son tarihinde insanlığın Yahudilikten özgürleşmesidir. Dipnot, burada ve başka yerlerde besbelli ki Marks, Yahudi ve Yahudilik sözcüklerini tefeciliğe, bezirganlığa, ticarete ve bunun gibi göndermede bulunmak için figüratif anlamlarında da kullanmaktadır. Yahudi kendini zaten özgürleştirmişti ama Yahudi tarzında. Örneğin Viyana'da hoş görülen Yahudi, parasal gücüyle krallığın tümünün kaderini belirliyor. En küçük bir Alman şehrinde bile haklarından yoksun bırakılabilecek Yahudi, Avrupa'nın geleceğini hükmediyor. Korporasyonların ve loncaların Yahudi'ye kapalı olduğu ya da henüz onun yanında yer almadıkları bir sırada ortaçağ kurumlarının dik kapalılığı sanayideki ataklık karşısında maskara durumuna düşüyor. Bu yalıtık bir olgu değildir. Yahudi kendini Yahudi tarzında özgürleştirmiştir. Yalnızca parasal güç elde ettiği için değil ama onunla ve ondan ayrı olarak da para dünya gücü haline geldiği ve pratik Yahudi tini, Hristiyan halkların pratik tini haline geldiği için. Yahudiler Hristiyanlar Yahudilere dönüştüğü ölçüde kendilerini özgürleştirmiş oldular. Bill England'ın ve politik bakımdan özgür sakili diye bildiriyor örneğin Albay Hamilton, kendisini sıkıştıran yılanlardan kurtulmak için en ufak bir çaba da harcamayan, bir tür eski Greve mitolojisine göre Turvalı rahip olan Laocon, sahta asa karşı Turvalıları uyardığı için Atina'nın gönderdiği üç deniz yılanı tarafından boğulmuştur, Laocon'dur. Mamon onun putudur, dipnot, incirde kazanç hırsı ve altın babalığı sembolü. Ona yalnızca dudaklarıyla değil, bedeninin ve ruhunun tüm gücüyle tapınır. Dünya gözünde bir borsadan başka bir şey değildir ve bu dünyada komşusuna göre daha zengin olmaktan başka bir yazgısı olmadığını inanmıştır. Bezirganlık tüm düşüncelerini zapt etmiş, bir tek nesnelerin mübadelesi alıyor yorgunluğunu. Mallarını ve tezgahlarını denebilirse sırtında taşıyıp, faiz ve kazançtan başka bir şeyden söz etmiyor. İşini bir an gözden mi kaçırdı, bilin ki bu rakiplerininkine burnunu sokmak içindir. ''Evet.'' Yahudilerin Hristiyan dünya üzerindeki pratik hakimiyeti, Kuzey Amerika'da İncil'in bildiriminin kendisinin Hristiyan öğretinin bir ticaret malına döndüğünün ikirciksiz normal ifadesine varmıştır. İncil'deki müflis tüccarda, işlerinde zengin olmuş İncilci gibi yapar. Saygıdeğer bir Ruhaniler Meclisi'nin sepesinde gördüğünüz kişi, işe tüccar olarak başlamış, işinde tutunamayınca da papaz oluvermiştir. Bir başkası rahiplikle başlamıştır ama belli bir miktar parayı tasarruf etme olanağına kavuşur kavuşmaz, kilise kürsüsünü bezirgen olmak için terk etmiştir. Çok büyük bir çoğunluk ruhani hizmete mesleki bir kariyer gözüyle bakar. Biamond, A.G.Y.S. 185-186 Bağver'e göre Yahudinin pratikte müthiş bir güce sahip olduğu ve politik nüfusunun ayrıntıda sınırlansa da aşağı yukarı bütünü işlediği bir durumda teoride politik haklardan yoksun bırakılmasının asla astarı olamaz. Yahudinin pratik politik gücüyle politik hakları arasındaki çelişki genel olarak politikayla parasal güç arasındaki çelişkidir. Teorik olarak politika parasal güçler üstünken gerçekte onun kölesine dönmüştür. Yahudilik Hristiyanlığın yanında tutunabilmiştir ama yalnızca Hristiyanlığın dinsel eleştirisi ve Hristiyanlığın dinsel türeyişine ilişkin kuşkunun cisimleşmesi olarak değil, daha çok pratik Yahudi, tin, Yahudilik, Hristiyan toplumda tutunduğu ve böylelikle en yüksek gelişimine kavuştuğu için. Sivil toplumun özel bir üyesi durumundaki Yahudi, Yahudiliğin sivil toplumdaki özel bir belirimidir yalnızca. Yahudilik tarihe karşı diye tarih yardımıyla tutunmuştur. Sivil toplum Yahudi'yi sürekli kendi bağrından çıkararak üretmiştir. Yahudi dininin dayanağı esas olarak nedir? Pratik gereksinim, egoizm. Bu yüzden Yahudi'nin tek tanrıcılığı, gerçekte pek çok gereksinim çok tanrıcılığıdır. Kinefi bile tanrısal yasanın konusu yapan birçok tanrıcılıktır. Pratik gereksinim, egoizm sivil toplumun ilkesidir ve sivil toplum politik devleti tamamen doğurur doğurmaz bu saf biçimde görünür. Pratik gereksinim ve özel çıkarların tanrısı paradır. Para İsrail'in kıskanç tanrısıdır. Önünde başka hiçbir tanrı varlığını sürdüremez. Para insanın tüm tanrılarını aşağılar ve onları metalara çevirir. Para her şeyin evrensel, kendinde oluşmuş değeridir. Bu yüzden de tüm dünyayı hem insan dünyasını hem doğayı özgür değerinden yoksunlaştırır. Para insanın işinin ve insanın varoluşunun yabancılaşmış özüdür ve bu yabancı öz insanı hükmeder ve insan da ona tapınır. Yahudilerin tanrısı dünyasallaşmış, dünya tanrısı haline gelmiştir. Değişim Yahudinin gerçek tanrısıdır. Onun tanrısı yalnızca yanılsamalı değişimdir. Özel mülkiyet ve paranın egemenliği altında ulaşılan doğa anlayışı ki bu Yahudi dininde vardır ama yalnızca ingelemde vardır. Doğanın gerçek bir hor görülüşü ve pratik aşağılanışıdır. Bu anlamındadır ki Thomas Münzer bunu hoş görünmez buluyor. Tüm yaratıklar mülkiyete dönüştürülmüş, sudaki balıklar, havadaki kuşlar, yerdeki bitkiler, yaratıklar da özgürleşmek zorunda. Yahudi dininde soyut biçimde içerilen teorinin, sanatın, tarihin, öz amaç olarak insanın hor görüsü, gerçek bilinçli görüş noktasıdır. Para insanın erdemidir. Tür ilişkinin kendisi, kadın erkek ilişkisi ve benzeri bir ticaret nesnesine dönüyor, kadın alınıp satılıyor. Yahudinin sarnısal milliyeti, tüccarın genel olarak da para insanın milliyetidir. Yahudinin temelsiz ve nedensiz hukuku, temelsiz ve nedensiz ahlaksallık ile genel olarak hukukun özel çıkarlar dünyasını kucaklayan salt biçimsel ayinlerin ancak dinsel bir karikatürüdür. Burada da insanın en önde gelen ilişkisi, hukuksal ilişki, yasalar ilişkisi oluyor. Bu yasaların onun için geçerli olmasının nedeni, bunların onun kendi istenç özünün yasaları olması değil, bu yasaların hüküm sürüyor olması ve karşı çıkışın cezalandırılacak olmasıdır. Yahudi cezvitliği, Bağver'in Talmud'da keşfettiği aynı pratik cezvitlik, özel çıkarlar dünyasının yasalarla, bu dünyanın bahçıca sanatı dünyayı yöneten bu yasaları kurnazca çiğnemektir ilişkisidir. Gerçekte bu dünyanın kendi yasaları çerçevesinde devinimi, hukukun sürekli çiğnenmesine bağlıdır. Yahudilik din olarak teorik bakımdan bir gelişim sürdüremedi. Çünkü pratik gereksinimlerin dünya görüşü doğası gereği sınırlanmıştır ve bitirmek için birkaç vuruş yeter. Pratik gereksinimin dini, tamamlanışı, doğası gereği teoride değil ancak pratikte sağlayabildi. Çünkü onun hakikati pratiktir. <Gülüyor> Yahudilik yeni bir dünya yaratamadı. Ancak dünyanın yeni yaratım ve yeni koşullarını eylem alanına çekebildi. Çünkü nedeni özel çıkarlar olan pratik gereksinim pasif kalır ve kendi gönüllüce büyüyeceği yerde ancak toplumsal koşulların sürekli gelişmesinin bir sonucu olarak kendini büyümüş bulur. Yahudilik sirvesine sivil toplumun tamamlanışıyla ulaşır ama sivil toplum tamamlanışına ancak Hristiyan dünyada ulaşır. Sivil toplum kendisini devlet yaşamından yalnızca tüm ulusal, doğal, moral, teorik ilişkileri insanı dışsal kılan Hristiyan'ın egemenliğinde tümüyle ayırır. İnsanın tüm tür bağlarını koparır. Bu tür bağların yerine egoizmi, bencil gereksinimi koyar ve insan dünyasını atomize olmuş, biri diğerine düşman bireylerin dünyasına çözüştürür. Hristiyanlık Yahudilikten çıkmadır ve yeniden onda çözüşmüştür. Hristiyan baştan beri teorize eden Yahudiydi. Yahudi bu yüzden pratik Hristiyandır ve pratik Hristiyanda yeniden Yahudi olmuştur. Hristiyanlık gerçek Yahudiliğe yalnızca görünüş üstün gelmiştir. Pratik gereksinimin kabalığını, onu mavi göklere çıkarmanın dışında bertaraf edilmeyecek kadar asildi, cinseldi. Hristiyanlık Yahudiliğin yüce fikri, Yahudilik Hristiyan'ın kaba pratik uygulanışıdır. Ama bu uygulanış ancak Hristiyanlığın tam bir din olarak, insanın kendisinden ve doğadan öz yabancılaşmasını teorik bakımdan tamamlamasından sonra genel bir uygulanış haline gelebildi. Yahudilik ancak o zaman evrensel egemenliğe ulaşabilmiş ve yabancılaşmış insanı ve doğayı elden çıkarılır kılıp satılıklaştırmak için egoist gereksinimin ve ticaretin köleliğine tabi nesnelere çevirmiştir. Elden çıkarılma yabancılaşmanın pratidir. Dinsel kuşatılmışlığı süren insanın özünü ancak yabancı ve düşlemsel bir öz olarak somutlayabilmesi gibi egoist gereksinimin egemenliğinde de o yalnızca pratik olarak ortaya çıkabilir. Yalnızca etkinliği gibi ürünlerini de yabancı bir varlığın egemenliğine bırakıp onlara yabancı bir varlığın, paranın anlamını bahşederek pratikte nesneler üretebilir. Eksiksel pratikte Hristiyan'ın göksel saadet egoizmi zorunlu olarak Yahudinin maddi egoizmine, göksel gereksinim, yersel gereksinime, öznelcilikle özel çıkarlara dönüşür. Yahudinin direngenliğini diniyle değil ama tersine dininin insani temeliyle, pratik gereksinimle, egoizmle açıklıyoruz. Sivil toplumda Yahudinin gerçek özünün genel olarak gerçekleşmiş ve dünyasallaşmış olmasından dolayı, sivil toplum Yahudi'ye artık pratik gereksinimin yalnız ideal görünüş olan dinsel özünün gerçeksizliğini inandıramaz. O halde günümüz Yahudisinin özünü yalnızca Tevrat'ta ya da Talmud'ta değil, bugünkü toplumda da buluyoruz. Üstelik soyut değil, en üstüseydi ampirik bir öz olarak, yalnızca Yahudi sınırlanmışlığı olarak değil, toplumun Yahudice sınırlanmışlığı olarak. Toplum Yahudinin ampirik özünü, bezirganlığı ve bunun ön koşullarını ortadan kaldırmayı başarır başarmaz, Yahudi olanak dışı hale gelir. Çünkü bilincinin artık nesnesi yoktur, çünkü Yahudiliğin öznel temeli, pratik gereksinin insanileştirilmiştir ve çünkü bireysel duyumsal varoluşla insanın cinsil varoluş arasındaki çelişki ortadan kalkmıştır. Yahudinin toplumsal özgürleşmesi, toplumun Yahudilikten özgürleşmesidir. Ağustos Aralık 1843'te yazıldı. Doçe Frasöshihe Yah Buher'de Paris 1844'te yayınlandı. Kitabın sonu, 19 Eylül...